Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İsraf ve cimrilik. İsraf da, cimrilik de iki ayrı uç. Aşırı uçlar bunlar. İkisi de iyi doğru değil, iyi değil. De. Önce bakalım inşallah nedir cimrilik, cimri. Cimrilik Münafık olan bir özelliğidir. TB ayet 67 berabürü. Münafık kadınlar. Münafık ne anlama geliyor? Terimler? Nifak kökene geliyor. Ayrılık bölüm anlamına geliyor. Bu şiratış anlamına geliyor münafıklar dış görünümünde Müslüman görünür. Diliyle de Müslüman olduğunu söyler. Ama içi inkarcıdır. Yani iç alemi onun İslam'la bağlaşamamıştır. Medine-i münafıklar vardı. Hem de Asıl saadette. Yani Peygamberimizin bulunduğu dönemde Medine gibi bir bellede münafık vardı. Ve lan bir yürü. El-münafikûne vel-münafikatü Erkekler münafık kadınlar. Medine münevverede 300 tane erkek münafık vardı. Peygamber zamanı 170 tane de münafık kadın var. Müne müne vardı. Yani düşünün ki Peygamber Hayatta Aleyhisselam Hazretleri yani Peygamber'in sohbetini dinliyorlar. E, camide geliyorlardı. Mülize'ye görüyorlardı. Öyleyken demek ki nasip olmayana olmuyordu. Ba'luhun min aldı Bunların bazı bazısından. Yani bunlar birbirinden benzerler. Arada böyle arıyorlar. Ne yapıyorlar bunlar? Ye'mune bil münkeri. Bunlar münkeri emrederler. Münker kötülükte emreder bunlar. Hangi şey günah, günahsa, hangi şeye mehruysa, hangi şey bidatsa, istat olmayan bir şeyi ...onlara bunu yapmayı teşvik ederler... ...münafıklar mutluluklar. Mesela bir genç kız... E, ...İslam'a bir tam ...öğretteş nedir ...ne münafık bir kadın... ...aman kızın daha genç sevme... ...aşkınlar Yani kızım neyleri yapmış... ...öğretilmişlerini demez ona da... ...ona aşılmayı tavsiye eder Bir genç... ...kız erkek olsun... ...namazı kılıyorsa... Ne de mürahha kendi kıldığı halde yani sen daha gençsin derler. Demek ki onların özelliği budur. Onlar sürekli hep bunları kötülüğü yani İslam karşısında ne varsa onu bunlar teşvik tavsiye ederler, Em En al münkeri, marufi ve bir de bunlar tabi marufu da meredeller, marufu da. Nedir o marufta? İsa'nın yaşantıyı da bunlar engelem çalışıyorlar. Şimdi asıl konuya geliyor. Veyyâkı bilûne eydiyehüm bunu ellerine böyle sınırı kaparlar. Veremezler hayır yolunda. Demek ki münafıklar hayır yolunda da bir hacim yapamazlar. Bir şey veremezler. Cimri'nin Arapçası'da Bekhildir. Bir de Şuh denir. Behil, cimri, sıkı. Şu anlama geliyor. Gerekse dinde, gerekse örf adette vermesi gereken yere veremiyorsa evinde de bu şekilde yani çoğu nefakası da buna dahildir. Veya da dini bir konuda zekata hayırda şunlar bunlarda. Bir kimse vermesi gereken bir yere veremiyorsa Onların Türkçe'de cimri diyoruz. Arapçası Bekhil denir. Bekhil. Bir de Şuh vardır. Şuh. Bu da nedir? Bu aşırı cimli bu da. Aşırı cimli bu da. Bir örnek vereyim. Muhtemelen. Bu örneği daha önce vermiştim. Fakat konu ilgili olduğu için tekrar örneği vereyim. Çok zengin biri varmış. Aşırı zengin. Fakat Şuh denen. Aşırı cimri. Zengin. Bir gün atına biniyor. Gezeyelim dolaşıyan bakayım diyor. Gezerken bir köy oluyor yolu. Bakıyor köyün dışından buna bir yangın kokusu geliyor. Büyük yangın olmuş senin köyde. Kokuyor doğru gidiyor bakıyor. Gerçekten bir ev yanmış. Ev sahipleri Çocukları sağ kurtulmuşlar ama evden bir şey alamamışlar. fakir köymüş de köyde. Alışmış çocuklar, evine bakıyorlar, ev yapmış köymüş de evler, alışıyorlar bunlar. Tabii ki at üzerinde, Kendi aşırı zengin, ama aşırı da cimri bu şu makamında, halinde. O anda bunun vicdanı sızıyor da vicansız sızıyor bundan yardım etmem gerek böyle. Yani tam vermem gereken bir yer. Tam muhtaçlar böyle. Elim işe alınmışlar. Bunu vermem gerekiyor böyle diyor. Cebinde altın olmuş cebinde de. O zaman para bir mi altın? Şöyle eli cebine götürmek istiyor. Bunlara bir iki altını vereyim diyor. Fakat eli gitmiyor. Veremiyor muhtemelenler. Cemillik böyle. Veremiyor efendim. Yani. Veremeyince bu sefer... Gitmek istiyor, biraz gidiyor ama vicdanı bunu götürün vicdan sıkıyor vicdana ama baksana şunlara kadın ağlıyor, çocuğu ağlıyorlar perişan bunlar, evden bunlar bir yine kurtaramamışlar evler yanıp gitmiş, fakir de köyde fakir yani vicdana bulamıyor sesleniyor, geri dönüyor, yine uğraşıyor vermeye yine veremiyor ama üst sebepin tekrarlıyor, son alttan şey iniyor, oradan birini çağırıyor. Gel bakın yavrum ne geliyor buraya. Diyor gelen bir genç geliyor. Yavrum diye elini de benim cebime sok. Buradaki para hepsini al. Bunu onlara ver diyor. Gel buraya bakıyor. Acaba öyle sakat mı? Niye kendini vermiyor? Anlıyor şimdi bu durumu. Elim sakat değil diyor. Elim sağlam ama diyor. Eline veremiyorum ben diyor. Sen alıverdin muhtemelen. Der. Demek ki bir kimse vermesi gereken bir yere veremiyorsa ona bekil cümle deniyor. Aşkı verirse onda şuh deniyor. Ve Mevla buyuruyor teğabün ayet 16'da. Ve men şuh nefsiyi bir kimse nefsinin şuh sıvadan kurtulsa yani bir insanın Demek ki bu şu, aşırı cimrilik, nefisten gelen bir kaynaktan bir kaynaktan bir özelliktir. Bir insan buradan kurtulabilirse, İşte bunlar felaha bulanlardır. Demek ki bir insan nefsinin cimrilik sıfatından kurtulanmasa, felahı bulan muhteremler. hadeş bu konuda, Bülay Aleyhisselam adetleri, Önce cömertlik, arkadan da bekillik geliyor. Behillik, yani cimrilik, bir ağaçtır. Kökü cehennemde, kökü cehennemde, dünya uzanan dalları var, mali bir ağaçtan. Kim buna yapışırsa, bunu bu cehenneme götürür. Yani bir insanın sıfatında, bir insanın yapısında, eğer bu cimrilik varsa, bu kişiyi bu ne yapar? Cehenneme götürür buyuruyor. Neden? Çünkü vermesi gereken yere veremez. Derler. Hatta zekatı bile tam veremez. Derler. Yine böyle bir cimrinin biri. Müslüman kendi tabi. İnancı var. Her şeyde var. Ama aşırı maaşır cimriymiş. Kendi de tüccarmış kendisi de. Hesabı yapıyor malını yılbaşı gelince, kameraya gelince hesabını yapıyor, bakıyor bir sürü altın, uzun para altın, avuç altın, zeka altın. Onları bir koyuyor kenaraya, şey onlara bakıyor nasıl vereceksin bunlar? Evet Allah verdi ama nefis verdirmiyor şimdi bana, sen kazanan paraları, ama tabii götürünce öbür tarafa ama. Onu düşünmeyen tabi kimse altına bakıyor, altına kıyamıyor. Bakın muhteremler, şeytan insanı kandırıyor. Buna şeytan şey bir şey veriyor, kalbine ve veriyor. Sen bu paraları bir pirinç çuvalına koy, içine koy paraları. Buna bu tamamı veriyor şeytan. Şimdi konuya gireceğim. Bunu hoşuna gidiyor için bu durum. Bu paraları bu pirinç işte koyuyor. Pirinç çuvalı demiş pirinç. içine koyuyor. Pirinç tabii çuval dolu, ağzı bağlı. Bir fakir çağırıyor. Gel bakalım gel. Şu çuvalı görüyor musun pirinç çuvalını? Görürüm. İşte benim zekatım aydın mı diyor? Sen onu kabul ettin mi? Ettim. Aldın mı? Aldım. Tamam, diyor. Şimdi Şirike diyor fakire de ki diyor, bu pirinç sana çok gelmez mi? E gelir. İsrail'den sen bunu satmam pirinçli diyor. Ben sana parası vereyim diyor. Bu adam peki diyor. Tamam mısın? fakir tabi. E ne işleyin buna? Tamam fakir bakıyor. Ne yapar bilmiyor. Şu kadar. Şu kadar. Peki al para diyor. Alıyor. <gülüyor> tabi altını söylemiyor. İşte bakın muhtemelenler. Demek ki ne yapıyorsunuz? Cemililik değil mi? Ne abi Cemililik böyle. Haşa böyle sahibi fakirli kandırabiliriz. Ama Allah tabi bunu biliyor muhtemelen. şey efendim. Mevlam buyuruyor. Kim ki nefsinin bu cimrilik sıfatların yapısından kurtulursa bunlara felaha kavuşurlar. Aksi halde bunlara felaha kavuşur Mevlam Ayet-i Kiram'a da geçiyor. Uzunca o Ayet-i Kiram muhteremler Ali İmran'da. Bir kimse dünyada Gerek fazladan zekat gibi, diğer hayırlı müesseselerde, gerek akrabasına, çoğu şuruna seyir rahiminde bir insan gereken yarın yapamazsa, yarın kıyamet günde bir insan kabirden kalktığı zamanlar onun bekirlik ettiği, cimrilik ettiği mal ateşten bir halka demir olacak, boyna bağlanacak o teminler, abiin karar büyük olacak. Bunu Allah bilir ağzına verdi. Der. Karnından kalkınca kimseye işte senin vermediğin mal bu, ey müdrika vereceksin. Bun kiştar şey kolay da. Bir de manevi cimrilik var. Manevi cimrilik var şimdi. Bu maddi bambaşka. Halil Şerif tabi saadet tabenide hakimde. <gülüyor> El bi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derdi, Ben şu kimse de cimidir. Cimidir. Fikrinde <fü> hü felem yusalli aleyh. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem derdi, bir kimse en yanında benim ismim diyor. Anıldığı halde o kişi bana sarı şey getirmezse o da manevi behildir, cimri demektir. Bu da bir nevi cimrilik. Bir yerde, camide, evde, yolda, çarşıda, bir yerde Allah'ın ismi zamanlar ne gerekiyor? Bu da bir tazım gerekiyor, kelime gerekiyor burada. Celle-cilalühü, Celleşşanühü, Tebarheke, Sübhanallah gibi. Demek ki Allah dendiği zamanlar geleceğe. İsm geçince kişi böyle ahbürüm böyle hafta hafta bakınırsa bu kişilerde orada günahkar oluyor. Çünkü bu da vacib oluyor. Allah'ın isme geleceğe. Taazim, hürmet burada vacip oluyor, der. Cale, burada vacip oluyor bu şekilde. Bunu bilen muhteremler nerede olsun olsun, nerede olsun olsun bir yerde isteyen kişi kendi alsın. İster başkası ansın. Allah dendiği anda mutlaka orada bir sayık ifade eden kelime gerekiyor. Ne gibi? Cenni celalühü, ceni şanühü, sübhanallah, tebareke gibi gerekiyor böyle. Peygamber ismi geçince ya yani diğer peygamber ismi geçince de gerekiyor burada? En aşağı aleyhisselam. Ne mi gerekiyor? Tabi savaşa getirirse böyle daha da eftar olur Öbben Hanefi mezhebinde bir insan ömründe bir defa savaşa getirirse bu farzine gelmiş oluyor. Yaramızda emir var Kona Kerim'de. Sallu aleyhi ve sellimu teslim ayeti gereği böyle. Sallu emir. Dur bak. Şafi ve şefi her namazda okunan sabah-ı şerifeler farz oluyor. Hanefi'de sünnettir bunlar. Yani her namazın son oturuşunda okunan Allah'ın sabah-ı barikayarlar Hanefi'de okunan bunlara sünnettir, şafi'de farzdır. vatih geliyor onlara göre böyle. Bunun dışında bir mecliste evde, camide, dükkanda bir yerde bir mecliste Peygamber ismi il geçtiği anda sahabe getirmek burada vacip oldu ilkinde böyle. Eğer tekrarlanırsa ondan sonra müstahap. Yani söyleme iyidir böyle. O anlama geliyor böylece. Peygamber'in dışında sahabeler vardır. Sahabenin ismi geçtiği nerede? burada terbiye dönüyor buna. Eğer sahabe erkek ise mesela hadisi okunurken bazen geçer Kale Ömer Kale bu Bekir ne gerekiyor burada? Radiyallahu anhü erkekse. Eğer kadın sahabe ise örnek Kale Aişetu o da ne gerekiyor? Radiyallahu anhü gerek muhterem der. Sahabeden sonra gelen Tabi'in, Eylülullah kim olsa olsun, ona da ise rahmetu Aleyh demek gerekiyor. rahmat Aleyh demek gerekiyor burada da. Yine Ad-ı Şerif Mâlevi Cimrilik ile ilgili olarak ad Şerif Ramız-ı Şerif Tebhül adetleri Behlün nasi men behile Bisselami Bir insan bir insan Selam vermesi gereken yerde selam vermezse bu kimse de manevi cimri oluyor mu teyemmül? Yola karşılaştım. Tanı tanıma. Ki Müslüman olduğu bellidir. İslam ülkesinde İslam Müslüman çoğunluktur. Yani selam bir yerleşim bölgesinde nüfus yoğunlaştıkça selam kalkıyor mu köylerde, böyle daha az olduğu yerlerde yine bu selam devam ediyor, de geliyor böyle. Fakat böyle şehirlerde nüfus yoğunlaştıkça selam da kalkıyor muhtemelen. Kalkıyor selam peynel. Halbuki nedir selam? Bismillahirrahmanirrahim birbirine bağlayan, kenetleyen bir parola bence. Hele bu yabancı ülkede çok daha tatlı oluyor muhtemelen. Mesela Avrupa'dan kişi bir Müslüman bir selam verdi mi orada? Bu bir İslam'ın parolası bu. Yani benim Müslüman anlamına geliyor. Demek ki bir kimse de selam vermesi gereken yerde eğer selam vermezse bu nedir? Manevi cimridir. Bir nevi de yani kibirlik alameti buna mısırlar? Demek ki inşallah elimizden geldiği kadar da selamı yaygınlaştıralım. Selamı böylece. Boğul ve selam verelim inşallah teala. Çünkü bu bir duvadır. Geleyelim inşallah israfa şehrin muhteremler. Sonra o arasına geleceğiz. Allah tabir bize bizlere Araf ayet 31'de ve kulu ve şebu ve la tüsrifü ve kulu kullarımı yiyin <gülüyor> ve şebu için ama ve la israf etmeyin burada ve la Neyi buna? Neyi buna? Yani ben etme, yasaklama anlamına geliyor bu. Haram olur muhtemelen. <gülüyor> Vela biliyor. Kullanımı yiyin, için ama israf etmeyin. İnnehu Allah-u Teala Jaluhu La yuhibbul müsrifin İş bunası açı noktası. allah Teala müşfikleri sevmiyor. Allah bunu sevmedi mi? Artık kul ne yaşasın ya boşardı. Demek yani dünya hep boşardı galiba. Demek kim israf ederse Allah onları sevmiyor derler. İsraf edenleri. İsraf da gereksiz yere parayı harcamak, mal harcamak, yemek ismek. Gereksiz yere. İhsaf olan yerde berekete kalkar. Ve kalkıyor mutluluk. Yazdaki günümüzde yani İhsaf aldı başına gidiyor. E kişinin normal nasıl bir kanepesi şunu koltuk takıp bunlar mı var? Ne diyor? İşte ben artık bunlardan diyor. Falan. Abi İhsaf Parası yok. Abi gidiyor oraya. Taksitle. Taksitle muhtemelen. Öbürü ne yapıyor? Yakacak, atacak. işte nereye yapacak? yapacak Ona çepe açacak bu şekilde böylece. Ne bunlar? İsa bunlar da muhtemelen. Yani bir şey yetiyorsa, bakınız, bir şey yetiyorsa muhtemelen, böyle yemede, içmede, giymede, eşyada, eğer bir şey idare ediyorsa, onu boşu boşuna değiştirmek bu da israfa göre İnsanların en üstü olan sahabeler sahabeler çok zamanlar tencere yemek yerler tencereden. Yani tabak yoktu boş olacaklar. Tab o zaman tabağa da topak kaseler. Yani çok zamanlar ne yapardı bunlar? Tencere yemek yerlerdi. Tabak yoktur benim. Derimde. Hele bir de taba olur mu? Tabak tabağı oldu mu? Tabak kaset oldu mu? o oh ne alam aşkım. günümüzde en lüks posyum tabaklar var. E başka da kişi gidiyor, başka bir şey görüyor, model görüyor. Ben de alayım. Ama sende yok mu? Yani var ama o daha güzel. Rengi daha güzel, süsü daha güzel, desen daha güzel. E peki ama param var işte alacağım işte. Güzel ama muhtemeler parayı biraz da öteye göndermek lazım muhtemelerde. Azıca cemaatimiz. Bir gün Müslüman'ın biri bir Eylullah'a geliyor. Eylullah az, öz konuşur ama insanın kalbine sözünü duyurur, kalbine duyurur. koda kalmaz bu. Gidiyor Eylullah'ın birisi. Diyor ki, hocam diyor ben dünya, şimdi mı bakıyorum, ardından bakıyorum, ama dünyaya daha sevdiğim farkındayım diyor. Ardından ben sevemiyorum. Ne yapayım acaba? Bakın cevabı şu muhteyenler malını öbür tarafa biraz gönder diyor. Bir insanın malı neredeyse, kişi orası daha çok sever bu muhtemelen bakın efendim. Şimdi örnek olarak şöyle diyelim, Mesela bir kere var bir kimsenin böyle. Ama evin oturduğu evin bir artık Arap olmuş, eskimiş. Orada artık iş yasası yok fazla. Kişi oraya bazen bir gidiyor, yazlık gibi mesela, bazen bir gidiyor oraya. Ama ağırlığı yeni yaptığı evinde. Kişi neresini sever? Yeni yaptığı evini sever muhtemelen. De. Demek ki bir insan ağırlığı nerede ise, balığı, parası, mülki, neredeyse, kişi daha çok seviyor, öte insan soğur muhtemelen bir şekilde. Bakar. Bunun için Efendimiz de var, tamam varsa şükür etme gerekiyor, ama elden geldiği kadar da öbür tarafa denler, deneme gerekiyor. Yani evimizde e, koltuk değişirken, kanepe değişirken, halı değişirken, hiç aklımıza biraz daha mezar gelsin. Mezarda ne var? mezarın Ne varın Altına hasır mı yok mezarın? Altına kilim yok mezarın ya? İnsan bir kefenle mezaraya giriyor. Böleğimiz buyuruyor: Kudram yiyin, işin ama israf etmeyin. Bir insan tok karınla yerse henüz açıkmamış. Karnadığa tok. Bir yere gitti. Bak diyor çok sevdiği bir şey başlandı orada. Nefsinle frenleyemiyor. Bunu da yiyor. Bu da israfa giriyor muhtemelen böyle. Acıkmadan yemek bu israfa giriyor. Kardeşim de buluyor Aleyhisselam Hazretleri Darakut An-ı Şerif Asikülü Her hastalığın kökeni Neye dayanıyor? Bakınız Acıkmadan yemeğe Acıkmadan yemeğe Her hastalığın kökenliğe Şu düşünmemiz gerekiyor bunu değerliler. Düşmemiz gerekiyor En sevdiğimi bir Gıda Asla, börek, lehsat, en sinirlen bir şey. Aldık bunu, çiğnidik adamımıza böyle. Aldık bunu, şimdi bunu, şöyle çıkardık. Buna bakalım ne oldu? Ondan şimdi değil mi? Çiçkiniz muhtemelen bu şekilde söyleyeceğim. Düşünün gibi bir de o lokmayı yuttuk, midemize gitti. Asitle bunu daha bayağı baya sinirme başladı. şimdi, Bakın muhtemeller mide mizde yenen gıdalar ne durumda değil mi? Mesela insan kusuyor da görüyor kusan çünkü bunları görüyor yani kokusu da kötü, görünümü kötü, tadı da abi pis zaten ki acı tadı da bunlar yani bir insan karını tokken henüz daha mide sinirim tanımadan önce ne var ya midede işte o kusuntu var o yani görünümü kötü, kokusu götü, her şey kötü, her şeyi kötü muhteremler. Şimdi kalkık kişinin abi değil mi? Seri bir şey alıyor, ona karıştırıyor muhterem, karıştırmıyor muhteremler. Hem bu defa sinirim zorlaşıyor, yani miriye zarar veriyor bu, insan sağlığına zarar veriyor. Bir de birbirine zıtlar vardır böyle zıtlar vardır ki sinirim konusunda bunlar vardır. Bu işin bakınız, Taygandın büyük ailesi muhterimler. Yani tıbbın da kökeni pekâlâ bu yürüyor alışma Her hastanın kökeni nedir? Acıkmadan yemek. Yani mide boşalsın. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Mide boşalsın. Onda insan ince barsa. Mi? Mide çeksinler bakalım beden çeksinler böyle. Mide tamam boşalsın. Hatta mide biraz dinlesin. Mide zavallı mide. Biraz mide bir şey boş. Rahant iş alsın mide biraz ya dinlesin. Olmasa yemem. Demek ki tok kanı yemektedir. Bu da istiraf muhtemelen. istiraf muhtemelen. Hem sağlığa zarar, hele günümüzde, günümüzde herkeden şişareti kilo. kilo. Fazla kilo, fazla kilo, fazla kilo muhtemelen. Böyle. Bir de tabi çok da. iki kişi duruyor muhtemelenler. Ekmek, su. Bunlar temel kadar olduğu için unuturacağım ben aşağı. Ekmek nedir İslam'da, dine göre? Nedir ekmek? Hadis-i Şerif okuyun tırmızı ile, sayın tırmızı ile buyuruyor Aleyhisselam adetleri. Ekrimül hubze. Resulullah filan Aleyhisselam buyuruyor. Hubz, ekmek demektir. Ekmeğe ikram ediniz, ekrimeye sayı gösteriniz. Ekmeği hor bakmayın. ekmek küçümsemeyin. Ekmeğin fiyatı ucuz olabilir biraz başka gıdara bakarak da ya ne olur demeyin. Ekrimül hubze. ekme saygı gösteriniz misin? Feinnallâhü teâlâhü Allah teâlâhü mevlam şanihüm, enzelehü Allah'a da ekmeği indirdi. Min bereketi semâ'i göklerin bereketi indirdi ben, bak. Vahrice birerdi. Yerinde çıkardı bak muhtemelen. Demek ki bir ekmek için ne gerekiyor? Gökteki bereketi iniyor aşağı, yerdeki dışarı çıkıp bileşiyorlar. Bu day ekmek maddeleri geliyor mutludur. Nasıl oluyor gökteki bereketler? Yani temel maddeler gökte. En başta azot mut, azot mutludur insi yapısının temeli azota bağlı Azot bağlıdır. Yalnız bitkiler azotu yaralanamıyorlar kendi başlarına bizler. Biraz da proteinin yapısının özü azot gazı. E hava tabakı %72 azottur. %72 azot hava tabakası. Fakat bitkiler buna faydalanamıyorlar. Ne gerekiyor? Azot gazının nitratlara dönüşmesi gerekiyor bu Yani kim aslında bir işlem gerekiyor? Bunu kim yapabilir? Allah ki, yapar kim Ne gerekiyor bunun için de? Çok büyük bir enerji gerek, enerji gerekiyor buna. Azot gazının nitrat dönüşmesi için yüksek bir enerji gerekiyor. Çok enerji gerekiyor. Bu nasıl oluyor? İşte şimşekten mutlunda, Şimşekler de Bulutlu havada et yüklüyor bulutlar. Fakat şimşek olması için niye gerekiyor? İki zıt kutu gerekiyor. Artı işte kutu veremeden böyle böyle gerekiyor. Yani tam karşında zıt kutu olması gerekiyor. Şey olması için böyle Bazen bulut ağır bulutu olur böyle. Hatta insan bunun farkına varır ki eti yüklüdür derler. Bir gerilim olur. Bazen gerilim olur çünkü yerde de elektrik vardır. Bu şeker da Bir gerilim olur insanın farkına varır. Ama artı etlerin toplandığı yerin karşısında eksit olmayacağı Şöyle olma ustafazı. İşte bakın adı Cemaatimiz. Şu düzeni kuran mevlam buradan var. Düzeni kuran mevlam var. Allah dinlemiyor. Allah dinleyen yeri böyle. Artı elektrik, elektrik ne yapıyor? Karze eti gidecek böyle şey. Ne görüyor burada? En aşağı 100 milyon watt bir gerilim var 100 milyon watt böyle. bir gerilim olacak ya böyle. Karşığıra gidip başlayacak orada böyle. İşte o enerjide azuz gaz ne yapıyor? Endi ta dönüşü dönüşüyor mu derim Dönüşüyor abi bu süra ve بيان haber yerini buladı. Yerine verici. Demek ki önce gökten başlıyor. Sonra meydana kadşeye geliyor. Ve hacı bin berekatil erdi. Şimdi yerin bereketleri. Yerdeki elementler de var. Onlar beraber birleşip doğruyu ekmek meydana gelecek o terimdir. Bu işi bu yarısı maddeleri ekmeye say geceriniz ediniz. Ekmeğe bakmayınız. Günümüzde bir de ekmek israfı, ekmek israf. Yani bazen sabanızlara bakıyorum, çöp kutularında yani ek atılmış ekmekler var Yani küfür de değil, bir şey diye ekmekler böylece atılmış bunlar böylece. Bakın hadis şimdi gene kere filmizden Men Ekle. Bir insan yerse mağaz kutu mina Bir insan ekmek yemek yerken düşen kırıntıyı alsın insan bakınız. Düşen kırmıtı insan alsa kırmıtı alsın insan gufrilehu o kıyıları af mafet olmuyor Demek ki diri ki ekmeği dilim olarak atmak ya da yarım boş ekmek diye değil teremler Yediğimiz zaman düşen düşen bir kırıntıyı bile israf gerekiyor. Gerekiyor. Bir insan sopana düşen kırıntıyı alıp da yerse ne olur günahların aflamasına da siyah buluyor muhtemelen. Bir gün biri bir lokantaya gidiyor. Bakıyor lokantaya Çin turşlar gelmişler. Çinli turşlar. Bu konuda temas kuruyor. İngilizce konuşuyorlar. Onlara bakıyor, pilav tabanına çok pirinç şeyler onların, genitleri burada pirinçler da. Şimdiden pilav yiyorlar, ama örüyor ki pilavı bir de pirinç düşürmüyorlar yere pirinç yapınlar. Yani bir te pirinçle düşürmüyorlar böyle. Öyle yiyor, yiyorlar böyle şey. Hatta biri zorlanıyor alırken tabağında, tek pirinç kalmış da. Bu onlar şimdi soruyor, ne olacak pirinçten pirinçten düşürün. Niye bu yapıyorsunuz? bak cevap şu olur muhterem. Diyorlar ki eğer her Çinli günde bir gün ziyaderse günden bir milyar geçer diyorlar fiyatı muhtelam bakımlarından. Sahi bunu cevap İşte ülkemizden Muhteremler ekmek israfı böyle. Bu tavalara kutluğa sebep olur Muhteremler Kutluğa sebep olur bu. Ve Allah katında da bu günah olmuş oluyor. İshap olduğu için Yalnız tabi ekmek küflenirse hatta beyazlarsa bile ki bakterilerin üzerine birkiyorlar. Bu da neden oluyor? Nemden muhtemelen. Yani ekmeği de koruma gerekiyor. Hatta diğer gıda maddelerini de bir kimse bir gıda marşisinin bozulma ihtimal olan gıdaları korumazsa bu da israfa göre muhtemelenler. Mesela ki pazara kişi, markete gitmiş, EPSS'i almış gelmiş. İşte ıspana, şu almış kişi bunlara böylece. Ne yapmak gerekiyor? Eğer bunları hemen kullanmayacaksa, bunları muhafaza saklaması gerekiyor bunlara emberce. Sana ne olacak? Ucuz Derse, bu da israfa girilmezler. Yani peynir olsun, ekmeği olsun, sebze olsun ve eşya da bunun yoktu. Eşya da bunun Bunlara da haram mı, helak bunlara da koruma gerekiyor muhteremler. Yine adı okuyorum muhteremler: Kişi yemek yerken eğer bir lokması, ekmek parçası yere düşerse yere düşerse şimdi. İzah <gülüyor> ve birinizin bir lokması, bir parça ekmeğe yere düşerse, feliyehuzha, <gülüyor> onu alsın. Feryumit makane biha min eda, ondaki olan ezay gidersin. Yani tozun ne yapmışsa, hücresin geni yıkasın. Ve yekülha, <gülüyor> onu yesin. Kim bunu biliyor? Allah Resulü vurmadı. Bakalas. Ve ledalli şeytanı onu şeytana bırakmasın diyor Allah. Yine dışarıya geliyor. Eğer bir insan yemeye başlayınca besmele-i şerifi kişi güzel çekmişse onun şeytanı biri çekiyor Yemiyor başlarsa. İzin verilmiyor. Melekler yanımızda. Biz görmüyoruz, o da bu. Eğer bir insan Besmele'yi çekmeden yemek yerse... Şeytanı oh diyor... ...o da kuruyor bağdaşını... ...o da yemeye başlıyor. Onlar yerler. ona yerler. Her şey onlar yerler. Şimdi bir insan Besmele'yi çekti güzelce. Otur sofraya... ...Besmele'yi çekti... yeme başladı. Şeytan acıkmış şimdi. Belki kaç gün yemek yemedi. Herkesi besmişse iyi emedir, iyi acıkmış. Şimdi şeytan ne yapıyor? Bak, şeytan son kuruş şey yapıyor böylece kişi el yapıyor, dokunu vuruyor, onu düşürüyor bu dönemde. Çatı eli mi yapıyor bir şey böyle? Haber çatı eli çarpışıyor böyle, şey düşürüyor. O kişi de artık bu düştü tozlandı, mozun diye onu almazsa, onu şeytan yamut eder diyorlar. Şey, Arkadaşlar Müslüman diyekin ne olur şeytan onu bir zararı var mı bizlere var neden şeytan kuvvetini mutlaka böyle şeytan kuvvetini emrecek iki arkadaş varmışlar ikisi de İslamlı yaşantı ikisi de iki arkadaş her insana bir şeytanı var mıdır her insana beraber her insanın bir şeytanı var. İblis bunların başları, o bunu atıyor onları şeytanları gönderiyor. İki arkadaş yaşamları İslam düşü tabi böyle. Besmele yok, abdest yok, namaz yok işte. Bunların şeytanları çok rahat şeytanları da artık. Şeytanları ensi yapmış, şeytanları böyle artık küre yapmış, şeytanları, şeytanları da. Bunların biri genç ölüyor. Ölünce tabi şeytan gidiyor iblise teklif veriyor ona. Efendim işte ben Frank kişisi bunu vermiştiniz göre olarak. O kişi öldü. Buraya geldim. Nasıl öldü? İşte tabii kötü. Öldüğünce bu defa iblis seviniyor. Şimdi bu ne yapıyor? Ibbu terfi ediyor. terfi ediyor. Yükseliyor şimdi bu. Yani başardı. Başardı. Şimdi sen diyor Frank kişi vereceğim dünya, Frank kişisi vereceğim diyor. Ama bu kişi diyor onun gibi değil ama diyor. Çok çakma. Çok sağlam. Birine gayet bakır, bir diyor. Eğer bunda başarırsan, senin bakan daha yüksek olacak bu sefer diyor. Başarırım böyle diyor. Tabi gidiyor o kişiye ona başlıyor meşgul olmaya. Ama o, o kişi abdest alıyor besmele. Eve giriyor besmele. Yeden çıkıyor besmele, suyu içiyor besmele, gülük mantı ağzına besmele. Besmele besmele besmele besmele. Şeytan başı zayıflamaya. Zayıflıyor, zayıflıyor, zayıf zayıflıyor. Tabi halsiz kalıyor. Artık etkisi onun bunda. Aradan yıllar geçiyordan geçiyor. Bu şeytan öbür arkadaşını görüyor. İki arkadaş beraberler. Şeytan arkadaşı, da haberler. Şeytan arkadaş şeytanlarda. O arkadaşını görüyor. Tabi öbür şeytan bunu tanımıyor şimdi. Sen kimsin ben tanımalım seni. Na ben ya. Çünkü i̇şte ben plan kişinin üzerine görüyordum. Sen de filan görülürsün şu an. Hani böyle. Beraber arkadaş gibi haber vereceğim. Ama ne olmuş sana diyor, baksana diyor. Kuru kemik almışsın diyor. Aman sorma böyle, aman sorma sorma. sorma böyle diyor. Yani besmelisi kım olamıyor böyle diyor. Mahvol, melak olu böyle muhteremler. İşte muhteremler. Demek ki İsa'dan kaşımada e, günümüzde bir de ekmek israfı çok muhteremler. Çok böylece. Dedi ki bakınız böyle bir dilimini, bir lokmasını. Yani düşen kırıntı almamız gerekiyor. Ona saçmamız gerekiyor. Yani böyle. Tabii bunun yemek de bunun gibi. Her şey bunun gibidir. Mesela çay işiyor iki şey. E bardağın altı dört tebirler çay daha dolu. Bunu tazele. Peki neden da bu ya? İki dakika koy koy çayı çay koy diye. Bitir onu. Yemek yer bitirmez tabağını. Başka yer. He bunlar israfa giriyor muhteremler. Bir de su israfı. Su muhteremler. Su israfı. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yolda giderken sahabe ikramdan kiramdan hadis saat Hazretleri onu rastladı. Hadis saat abzalıyormuş. O dönemden bir yerin su kıt. Abdülaziz iyi bir alıyor Abdülazizini, iyi bir alıyor. Fakat Peygamberimizin tabi ölçüsüne göre suyu biraz fazla alıyor, Su fazla döküyormuş. İbrahim'ten suyu. Peygamber durdu arkadaşlarım. Ya saat, ne bu israf? Saat şaşırdı, yarışçı aldı. Abdülaziz israf olur mu? Abdülaziz'i yani ibadet etmiş bence. Fakat arkadaşlarım, ve enkümten ala nehrin carin. Akar suda absolsan yine hesap olur bakma bak. Yani bir insan akar suda, gölde absolsa bile demek genelde dinen hesap olmuyordur. Su Allah'ın nimetidir. E günümüzde gerçekten su israfı çok ama aşırı. Muhtemelen. Aşırı bari. E eskiden bir su taşıma zahmeti vardı. Evlerde çeşme yoktu eskiden kültürümüzde. O zaman ki hanımlar Elham'da ona açtığın daha mutlu mu biz ne iş işte onlar benim göreceğim? Suyu taşıdığı işin böyle kendisi daha biraz bunu bir şey yapıyordu yapıyor Ama günümüz taşıma zamanı olmadığı için ne yapıyor? Her yerde açıyorsun musluğu. Ardından sonuna kadar muhtemelen var. Her ha hanımlar duşu yıkıp yıkayacak hem konuşuyor hem televizyona bakar hem buraya bakar o su şar, şar şar şar şar akar ama onun da hesabı var. Bu da israfa giriyor. Günah oluyor muhteşem. Günah Yani Demek ki gereğinden fazla bir şey harcamak hele su nimetine muhtemelen Büyük nimetti. Hayatın menbaı budur çünkü. Vurma gerek onları da. Şimdi gerilen bir de inşallah Orta yola gelelim şimdi. Demek ki cümlükte uç aşırı uç, israf bu da aşırı uç. Ortaya gelmiş abi de şimdi. Ayet-i kerim İsra ayet-i maktu. Afra bana hakkını ver. Zel-kurba hakkahu vel-min sebile. Zel-kurba yakın akrabalar. Belam diyor hakkını ver. Miskin de fakirlere ve min sebile yolcu yolda kalanı olurdu. Bakın şimdi buraya bakınız. Velatı bezir tebdira. Ama malın saçını savurma ama bakınız. Bakın. Efendim veiatı vel kurba başverdi e, ver meydana e. ver kime önce kurba en yakınlarına yani hakkını ver da. işte malıyla parası neyse onun hakkını ver bunların da bunların da ve fakir hakkını ver yolcu hakkını ver ama velâ tübeddir Ama aman saçıp savurma yani verirken bile Gereği kadar ver. Başlığı da gelebilir. İnnel mübezzirine mubezirine Balınız saçıp savuranlar. Yani bunlar bak dünya hayır yoluna verilmiyorlar. Kâin-i Khân-i bunlar şeytanların kardeşleridir. Demek ki bir insan hayır yoluna bile ne yapacak? Yine gereği kadar, yani karşıdaki ne kadar gerekiyorsa, ne verebiliyorsa öyle verecek. Ama bana çıksın derekten, Allah'ın birden saçı savurmak, Allah buna razı olmuyor. Vela tübezzir, bu da alımı yasaklıyor mu? Bir ayet-i inşallah. Yani İsa'da 29 muhteremler. Peygamberimize bir şekilde ayşamızın meşhitte dedi ki yarası yürla Allah sana österselim anne beni gönderdi işte çok aç şu şu bu şekildeyiz biraz ekmek istiyim senden o anda bir Peygamber evinde de bir şey yokmuş ama Peygamber üzüldü yavrum annene söyle. Evimize hiç bir lokma yok şu anda. Gıda yok. Tüylü yine gitti? Annem yarın senin gömdeni istiyor. Annem senin gömdeni istiyor. saat yani açta kalmış. Demek ki sen gömleği istiyor yarın sabah. Uzun gömlek. Buyur peygamberimiz yarın şimdi git de bir de masa gel bakalım. Belki Rabbim bir kolalık verir de bir yerden bir şey gelir belki de Çünkü gitti yine geldi. Ya Resulallah, annem acil istiyor Anne acele alınmış senin gömleğini isterdim. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri pek evine gitti. Gömleğini çıkardı, kapıdan verdi. O anda Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin de tek bir gömleği varmış o kadar. Başak muhtemelen. Peygamberimiz gömleği verince tabii çıplak alıyor mevda. Az sonra hasib bir Habeşi ezanı okudu. Bak da peygamber size gelmiyor. Çıplak gelemedi hiç böyle şey. ayet için geldi. Vela'ın buyuruyor. Özeteyim inşallah. Habibim elini çok sıkma. İla unuküke. Hatta burada meğulüreten. Meğulül, elleri esilerek boyuna bağlanırdı. Boyuna bağlanırdı. Habibim Elinin boynuna bağlanmış gibi. Ya yani artık ellerin bir şahma şey veremiyorum. Anlamı elinin boynuna bağlanmış gibi elini fazla sıkma. Onu sıkma. Ve <gülüyor> la Ama çok açma elleri. Bak burada. Ve açma. Kullal <külleri> bastı. Tamam beyler. <gülüyor> Fetekuda melumen mahsura. Eğer bu şekilde yaparsan yani artık son gömllerini verirsen fe o yani oturursun me luen kalmış olarak böyle Allah katına kanırsın insan kadar kanırırsın mahşuran ve gelmiş olursun demek ki ne gerek gerekiyor verirken de verirken de eğer kişinin ihtiyacı varsa ihtiyacı varsa hadi evinde çok ihtiyacı varsa onda vermeme gerekir oteleme. Bereketli her şeyin hayırlısı ortası. Ve bir ayet-i kerimede inşallah Furkan 67'de velillezine enfeku velzine Allah Teala'nın şu güzel salih kulları Bunlar infak ettikleri zaman lem yusufu ve lem yakturu der. lem yusufu ve lem yakturu Allah'ın sanif kulları infak nedir? Harcama yaparken böyle. Verirken evine, işine, eşine, akrabasına ne işin verirken olsun ne israf ne fazla kıtma sıkma ve kendi yani kavama arazi ortasında İktidar onunla bunlar. İktidar ortası onunla bunlar. Demek ki her konuda böyle gerekiyor. Hatta İslam muhteremler sözü de olur böylece. Yani bir insan çok fazla konuşsa, bu da sözlü israf olur muhteremdir. Bir insan gerektiği yere konuşmasa, o da cimri olur muhteremler. Yani israf cimri, yani paraya, mala girmiyor böyle. Her şey, her şeye giriyor böylece. Mesela biri bir yabancı, yerini soruyor, yolunu soruyor. Kişi bunu biliyor. Ama ölen vermiyor ya da, üçleniyor konuşmaya da, hiç duyanmasaya geliyor. Bu da sözde cimriliği sınıfına geliyor muhtemelenler. Öbürü kişi de üç kelime yani yirmi kelime konuşuyor. Fazla gevezelik ediyor. O da israf ediyor, kelimelere fazla muhtemelen Yani akıl da böyle, kuvvet bunu bunuyum muhtemelen. Mesela bir insan gördü ki bir hasta, yaşlı, sakal, kötülen bir insan, özürlü bir insan elinde yüklü var icabında e, gidemiyor bir yere. O, o durumda da müsaade kendisinin ona yardım etmezse bu da gücünden cimri oluyor muhtemelen Cimri oluyor muhtemelen Demek ki konuşmada, akılda, ilimde böyle her türlü bilgide, malda da ne cimrilik, ne israf ortası mı gerekir muhtemelen? Tabii bir ders kune kaparken sigara muhtemelen şimdi. Sigara. Düşünün ki yemede bile muhtemelen. Yemede bile herhalde. Mesela insan normal karnını doyurdu. Normal tam bu doyurdu karnını böyle. Hatta midenin tam bile dolmaması daha eftar muhteremdir. Bakınız. Yani bir araba on ton yük çekiyorsa buna sekiz ton yük vurulursa araba her yolda gider. Rahat gider. Böylece. İnsan da bunun gibi insanlar midir tam doldurmazsa kişi her yolunda yoluna gider. Böylece. Rahat eder. Demek ki yemede bile yani helal kalıcı da olsa, de gıda helal da olsa, her açıdan temiz olsa, onda bile, onda bile israf oluyor. İşte muhtemelen artık, yani sizin artık bunu vicdanına bırakıyorum böyle. Yani sigar işe içmeyi, doğacağını. İlahi Fatiha.